Kardeşleri, muazzez müminler, yolda kalanlar, sıkıntıya düşenler Allah Resulü Aleyhisselam'a getiriyorlar. Hallerini ona arz ediyorlar, çare alıyorlar. İvan Buhari ibaret ediyor, Adi bin Hatim naklediyor. Böyle bir andı ben Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanındaydım beyna ene rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam geldi fakirliğe daha fazla dayanamıyorum ya rasulallah halimi hazreti muhammed aleyhisselam arz ediyor sonra allah rasuluna Aleyhisselam'a başka bir adam geldi o da Ya Rasulallah geliyordum yolda yolumu kestiler. Elbise mi varıncaya kadar her şeyimi aldılar beni ortada bıraktılar. Feşelâ illâ Rasûlullâhi tad'as-sabîl. O da hâdımı arz eder. Onlar kalkınca Efendimiz Aleyhisselâm adîbin Hatime döner, duyururlar ki adîm. Hem râitel Hira. Hîr'e şehrini gördün mü? Görmedim Ya Rasûlallah. Gelenler anlattılar o kadarıyla biliyorum. İle Leyda ki Irak'ta Cüze şehrine yakın bir vilayet. Allah Resulü Ali ibn Hatim'i onu soruyor. Sonrasında buyuruyorlar ki: İn talab bik hayatun la tarayna al semir <gülüyor> hayatun konuşuyun sonra bu ki intahet bi cahayaratu olur da biz bu kadar sayımızla gider İran devletini alır orayı İslam'a açabiliriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet Allah oranın fethini nasip edecek buyurdular. Üçüncü olarak buyurdular ki le-i bike hayaratun la ve ayete racunen eğer yeterse adam göreceksin. Elinden çıkmış eli altın dolu, eli gümüş dolu zekat verecek, sadaka verecek fakat mahallesinde zekat alacak bir tane fakir görmeyince olur mu ya Resulallah dedim. Bütün bu değişiklikler bu bizim coğrafyamızda, bu bizim arzımızda olacak mı ya Resulallah dedim. Efendimiz aleyhissalatü Selam bunlardan haber verdiler. Sonra insanların yüreklediğine yörendiler. Onların hırsız karın, hırsız erkeğin cezasından bahsetti. Fakat sahibine dönün ondan aklınızı isteyin. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce imanı anlattılar. Ahkam-ı İslamiye'yi o imanın üzerine inşa ettiler. Ölüm meleği gelince ashabını elmeda deyip Rabbine ittiler. Adi bin Hatim diyor ki Beytullah'ı tavaf ediyorum. Hani Hazreti Muhammed haberle işte. Öyle bir istikrar gelecek ki şu an. Anda... Ama İran'ı fetheden o İslam ordusunun içerisinde Asker olarak görev almayı Allah bana nasip etti Bunları ağlayarak ashabı anlatıyor Arkadaşlarına, öğrencilerine anlatıyor Ve uyuruyorlar ki Eğer sizin ömrünüz yeterse Siz şunu göreceksiniz Bir Müslüman evinden çıkacak elinde zekat malları devlet başkanlığı mı? 30 ay devlet başkanlığı yapar. Fakat Emirli devleti öyle mahmuru hale gelir ki zengin olanlar ellerini altınları alırlar. Sokak sokak, şehir şehir dolaşırlar, Fakir ararlar. Verecekler bu altını alacak fakir var mı? Bulamazlar. Ya Resulullah sen geldin, konuştuun. Şunlar şunlar yer yüzünde olacak. Yaktın bir dünya, kurdun ve Rabbine gittin. Şimdi insanlar konuşuyorlar. Birisi çıkıyor, diyor ki yarın şu hadise olacak, şu gün kıyamet olacak, yanıları, sihirbazların sözlerini aldılar, haber müdrelerine taşıdılar, insanlara anlattılar, kimi inandı, kimi inanmadı. Fakat Ali bin Hatim konuşuyor, Tanrı'nın, insanlar şuradan şuraya gidemiyor acizler. Ama bir gün gelecek kervanlar değil. Yalnız başına bir kadın Irak'tan kaldıracak Kabe'ye gidecek. Ashabım henüz dünyadan ayrılmadan onları gördüler. Ama bu dünya sana işte bu kadar imamıyorum ya Resulallah. Sen geldin hırsızlığı, sen geldin eşbiyatı ortadan kaldırdın. Dünya zenginleşti. Dünya mamut fakat batıldılar sensiz ya Resulallah. Öyle hırsızlıklar geliştirdiler ki şimdi birkaç kişi bir araya geliyor. Kriz çıkamıyorlar. Devletlerin parasını çalıyorlar. Şimdi